Hafızlığı yarıda bırakan bir kişi vebal altına girer mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in baştan sona ezberlenmesi elbette çok önemlidir. Yani hafızlık önemli bir özelliktir. Hatta ezberleyip hayatına Kur'an'ı yansıtan bir kişi melek olarak isimlendirilir. Yani vahiy getiren melekler gibidir onlar. Bunlara şefaat yetkisi de verilmiştir. Cenab-ı Hak hafızlar için böyle bir imkan sağlıyor. Ha bir yerde başladım, devamını getiremedim, olabilir mi? Olur. Yani şartlar müsait değildir. Ee, yarısına kadar ezberlediniz, ondan sonrasını devam ettiremediyseniz, bununla bir problem teşkil etmez. Ee, şimdi kadınların meşgaleleri çok fazla. Yani çocuk bakımıdır, yemek yapmadır vesaire gibi çok problemleri olur. Kolay değildir. Ezberledikleri şeyleri de genelde unuturlar. Ha mümkün mertebe Kur'an'ı her gün e, devamlı, istikrarlı bir şekilde okumak suretiyle hıfzını muhafaza etmeye çalışmalı. Ancak e, elinde olmayan sebeplerle e, ezberlediği şeyleri de unutuyorsa e, Cenab-ı Hak inşallah e, bu noktada onu hesaba çekmez. Sorumluluk kendisine yüklemez diye temenni edelim.